Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatürk. Kümleten e, hayırlı sabahlar diyelim, hayırlı geceler diyelim. E, bugün okuyacağımız e, kitap, eser Yahudiler ve Deniz Suçu. İnşallah Allah hayır ve güzellikler verir. Diyelim. Evet. Hamd, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Salat ve selam Resullerin Efendisi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme olsun. Şüphe yok ki mazlum Müslüman kardeşlerinin yardımına kalplerindeki iman kıvılcımı, gayretleri ve insani amaçlarından dolayı koşan şehitlerin başlarına gelenler, kalpleri dağlayan ve gözyaşlarının oluk oluk akmasına sebep olan olaylardandır. Maymunlar ve domuzların kardeşleri olan Yahudiler tarafından bu insanlara hücum düzenlenmiş ve bu insanların kanları vahşice akıtılarak sulara karışmıştır. Yahudiler, Yahudilerin ta kendileridir. Yahudiler, ümmetler içerisinde en hain niyetli, en kötü vicdanlı, en kötü seciye ve ahlaka sahip, rahmet ve merhamete en uzak, ve Allah'ın gazabına en yakın bir topluluktur. Onların kalpleri haset ve kin ile doludur. Onlar katliam üstüne katliam yaparlar. Allah Teala onlar hakkında şöyle buyurmuştur. Ey Peygamber! Ant olsun ki insanlardan iman edenlere düşmanlık beslemede en şiddetlilerinin inatları, inkarları ve hakkı hakir görmeleri sebebiyle Yahudiler ve Allah'a ortak koşanlar, müşrikler olduğunu bulacaksın, göreceksin. Bu deniz katliamı, yeryüzünde bozkunculuk yapmaya çalışan ve cürümler işlemeye devam eden Yahudi ruh yapısının bir tabiatı gereğidir. Nitekim Yahudiler tarihte bundan daha büyüğünü yapmışlardır. Onlar peygamberleri katledenler, masum kanları akıtanlar, Allah Teala'ya iftira atanlar, kitapları tahrif edenler, haram yiyenler, anlaşmaları bozanlar ve sözlerinde durmayanların ta kendileridir. Evet, Diğer alt başlığımız, deniz katliamı Yahudilerin işledikleri ilk suç değildir. Nitekim Allah Teala bize Yahudilerin işledikleri birçok büyük günahı haber vermiş, ve onlar hakkında şöyle buyurmuştur. Sözlerinden dönmeleri, antlaşmaları bozmaları, peygamberlerin doğruluklarına dalalet eden, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri, haksız yere peygamberleri öldürmeleri ve kalplerimiz kapalıdır. Senin ne, söylediğin, ne söylediğini anlamaz demeleri sebebiyle onları lanetledik.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 Oysa onlar İsa'yı ne öldürdüler ne de çarmıha geldiler. Fakat çarmıha geldikleri kişi onlara İsa gibi gösterildi. İsa'ya benzeyen birisini o zannederek çarmıha geldiler. Onun hakkında görüş ayrılığına düşenler işin doğrusundan şüphe ve şaşkınlık içindedirler. Onların zanla uymaktan başka hiçbir bilgileri yoktur. Onlar İsa'yı öldürdüklerine kesin olarak inanmamakta, Aksine bu konuda zanna dayanmaktadırlar. Aksine Allah onu, İsa'yı bedeni ve ruhu ile kendi katına kaldırmıştır. Ve onu inkar edenlerden temizlemiştir. Allah mülkünde güçlüdür. İşlerinde hikmet sahibidir. Yine Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. Yahudi olanların büyük zulümleri ve birçok kimseyi Allah'ın yolundan dininden çevirmeleri, kendilerine haram kılınan faizi almaları yemeleri ve haksız yere insanların mallarını yemeleri sebebiyle daha önce kendilerine helal kılınmış şeyleri haram kıldık. Onlardan Allah ve elçisini inkar edenler için acıklı bir azap hazırladık. İşte bunlar Kur'an-ı Kerim'de zikredilen Yahudilerin işledikleri bazı suçlardır. Bugün ise Yahudilerin elleri Müslümanların ve boy, boykot altındaki mazlum insanlara yardım için gelenlerin masum kanlarıyla kirlenmiştir. Yahudiler hiç kimseye ne yemin ne de ahit gözetirler. Yahudiler yarattığı kulları konusunda Allah Teala'dan hiç korkmazlar. Nitekim Allah Teala onları bize şöyle haber vermektedir. Onlar, Yahudiler, hiçbir mümin hakkında ne bir ahit ne de yemin gözetirler. Onlar haddi aşanların ta kendileridir. Biz Yahudi vahşetini farklı ülkelerden gelen ve hiçbir şeye sahip olmayan silahsız insanlara karşı takındıkları tavrı açıkça gördük. Yahudiler işte böyle bir topluluktur. Onlar yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak için koşturup dururlar. Yahudiler korkaktırlar. Yahudilerin korkaklıkları hastanelere nakledilen ölü ve yaralı kimselerle ilgili bilgileri saklamakta açıkça ortaya çıkmıştır. Yahudiler bühtancı ve iftiracı bir topluluktur. Yahudiler gıda ve insani yardımlarla yüklü gemilerde yalan ve iftira ile silahlar olduğunu iddia ettiler ve katliamlarına gerekçe gösterebilmek için de gemideki yolcuların silahla karşılık verdiklerini ileri sürdüler. Yahudiler Müslümanlarla topluca ancak surla çevrilmiş kasabalarda veya duvarların arkasında savaşırlar. Bu gerçek Yahudilerin silahsız insanları öldürmek için kullandığı savaş uçakları ve savaş gemileriyle açıkça ortaya çıkmıştır. Nitekim Allah Teala onlar hakkında şöyle buyurmuştur: Onlar Yahudiler sizinle topluca ancak surlarla ve hendeklerle çevrilmiş kasabalarda veya duvarların arkasından savaşırlar. Kendi aralarındaki çekişmeleri, kendi aralarındaki düşmanlıkları pek şiddetlidir. Sen dışarıdan onları birlik içinde söz birliği etmişler sanırsın. Halbuki onların kalpleri darmadağınıktır. Bu onların Allah'ın emri bu onların Allah'ın emrini akıl etmeyen bir topluluk olmalarından dolayıdır. İsrail'in hedefi bütün Müslümanlara mesaj vermektir. Bu mesajın içeriği ise şudur. Gazze halkına yardım etmeyi sakın ha düşünme. Müslüman Türkler bu olayla Osmanlılar ile İslam ümmeti arasındaki bağın var olduğunu akıllara yeniden getirmişlerdir. Müslüman Türkler dünyanın her tarafında Müslümanların kutsal değerlerini koruyan, İslam hilafetine duyulan özlem ve hasreti gönüllerde uyandırmışlardır. Bu operasyonda Yahudi amacının İslami Türk uyanışından intikam almak olduğu açıkça ortaya çıkmıştır. Zira zulüm ve haksızlığa uğramış zayıf Müslümanların haklarını savunmakta Türklerin oynadığı etkin rol Yahudileri pek rahatsız etmiştir. Müslümanlar tek vücut gibidir. Yardım gemilerinde Türkiye, Kuveyt, Cezayir, Lübnan ve Ürdün gibi farklı ülke ve uyruklardan olan gönüllüler, ülkeleri birbirlerine ne kadar uzak da olsa Müslümanların haksızlığa uğramış, zayıf Müslüman kardeşleriyle omuz omuza olduklarını göstermiştir. Bu olay, dünyanın dört kıtasından gelen ehli net Sünnet Müslümanlarının, göstermekte oldukları etkin çaba ve çalışmalar ile Kudüs konusunda rol yapan, feryadı figan eden, Kudüs'ün haline yalandan ağlayıp duyg duygusal konuşan, ve Filistin davası üzerinden kazanç elde etmeye çalışanlar arasındaki farkı açıkça ortaya çıkarmıştır. Allah Teala sizden bazı kimselere şehitliği ikram etmek ister. Müslüman kardeşlerine yardım etmek için öldürülen Müslümanlar şehit olmuşlardır. Onlar kardeşlerine yardım etmek için canlarını tehlikeye atmışlardır. Irkçılık ve kavmiyetliliği bırakın. Çünkü o kokuşmuş bir davadır. Bu kriz sırasında Arap ve Arap olmayan Müslüman milletler arasında ırkçılık ve kavmiyetçilik hastalığını internet üzerinden yazılar yazarak yaymaya çalışan karanlık ellerden şiddetle sakınmak gerekir. Allah Teala bu gibi kimseler hakkında şöyle buyurmuştur. Ey müminler! Eğer onlar, münafıklar sizinle beraber cihada çıksalardı, aranızda şer ve fesadı arttırmaktan, yaymaktan başka bir şey yapmazlar ve aranıza muhakkak bir fitne, kovuculuk ve nefret sokmak isteyerek koşarlardı. Ey mülimler! içinizde onlara iyice kulak verenler, olan bitenlerinizi dinleyen casuslar var. Allah zalimleri, münafıkları, çok iyi bilendir. Bu sebeple Müslümanların İslam'da nefret edilen fanatizm ve ırkçılık duygusundan hareket ederek birbirleri aleyhinde konuşmaktan ve birbirlerini karşılıklı itham etmekten uzak durmaları gerekir. Bu olayı kınamak ve ona öfkelenmek iyidir ama yeterli değildir. Tepkinin bu olay kadar büyük olması gerekir. Çünkü denizde masum insanların kanları akıtılmıştır. Dolayısıyla caninin hak ettiği cezayı alması gerekir. Bu olayı kendiniz için şer sanmayın. O sizin için hayırlı olmuştur. Bu olay Müslümanlara ağır gelmekle beraber biz onun hayra yorumlamaya ve bu musibet konusunda onun hayır yönlerini aramaya çağırıyoruz. Bu olayın hayır alametlerinden bazıları şunlardır. Müslümanların Jakarta'dan Tan Tanja'ya kadar Filistin'deki kardeşlerini desteklemeleri ve onların duygularını paylaşmalarıdır. Buna ilave olarak Yahudilere karşı küresel nefretin giderek artması, kimi ülkelerin büyükelçilerini çekmeleri, kimilerinin kararlaştırılmış resmi ziyaretleri iptal etmeleri, kimi ülkelerin bu olaya bir tepki olarak Yahudi büyükelçiliklerini dış işleri veya başbakanlığa çağırmaları, dünyanın dört bir yanında konferanslar ve toplantılar, protestolar ve gösteriler düzenlemesi ve bu olayın kınanması vesaire gibi olaylar. Duadan ümidi kesmemek ve duayı bırakmamak gerekir. Bazı kimselerin biz yıllardır dua ediyoruz, duanın ne faydasını gördük ki demeleri, katlerde imanın yok olduğuna ve duanın kıymetinin bilinmediğine dalalet etmektedir. Ant olsun Yahudi dev devleti tarihte birçok bela ve felaketlere uğramıştır. Yahudilerin bazı liderlerinin başlarına gelen bela ve musibetlerde ibret ve öğüt vardır. Örneğin, Ariel Sharon'un başına gelenlerden habersiz değiliz. Allah Teala bu zalimler hakkında şöyle buyurmuştur. Ey Peygamber, Allah'ın zalimlerin yapmakta olduklarından habersiz olduğunu sanma. Allah onların azabını gözlerin dehşetle belireceği ve kapanmayacağı bir güne kadar tehir etmektedir. Allah Teala kuluna yeterli değil. Mi? Bir kadın şöyle diyor: Bizanslılar tarafından esir alınan kadın haykırmış ve yetiş kurtar beni ey Mutasim demişti. Biz Müslüman kadınlar olarak bugün kime haykıracağımızı bilemiyoruz. Biz de bu kadına diyoruz ki, biz yalnızca Allah Azze ve Celle'den yardım dileriz ve sıkıntımızı gidermesi için yalnızca ona yalvarırız. Bu olay bize ilk Müslümanların Ebu Talip mahallesinde uğradıkları boykotu hatırlatmaktadır. Bu olayda Ebu Talip mahallesinde Müslümanlara uygulanan boykotu bozan ve onların zulme uğradıklarını hissedenlerin kafir olduklarını ve kafirlerin boykot vesikasını yırtmak için birbirlerine çağrıda bulunduklarını hatırlıyoruz. Nitekim Allah Teala Müslümanlarla birlikte durmaları, onlarla destek olmaları ve Yahudilere karşı durmaları için kafirlerin akil adamlarını bu olay için takdir etmiştir. Onların gayretle çalışmalarında pek çok fayda ve menfaatler meydana gelmiştir. Bela ve musibet ne kadar büyük de olsa Allah Teala'dan bir nimet olabilir. Nitekim Gazze'ye özgürlük filosu gemilerinden Mavi Marmara gemisinde bulunan İngiliz aktivistlerden 63 yaşındaki Peter Wener Müslüman olduğunu ilan etmiştir. Allah Teala onu bu din üzere sabit kılsın ve kendisinden önce Müslüman olanlardan daha hayırlı kılsın. İslami vakıf pek kıymetli bir ibadettir. İslami vakfın yeni belirtileri ve şekillerinden birisi de bu yardım kampanyasına yapılan Bedir Dolunay adlı geminin afet ve felaketlerde yardım görevlerinde kullanılmak üzere Müslümanların sadaka ve yardımlarıyla vakıf olması için satın alınmıştır. Güzel isimleri ve yüce sıfatlarını vesile kılarak Allah Teala'dan içerisinde bulunduğu sıkıntılardan bu ümmeti kurtarmasını, dinin aziz, dinini aziz kılmasını, sözünü yüceltmesini, dostlarına yardım etmesini, düşmanlarını yardımsız bırakmasını, düşmanlarının yerlerini bizden uzak tutmasını ve Müslümanları onların şerlerinden korumasını, Dileriz. Şüphesiz ki o bunun sahibidir ve buna gücü yetendir. Evet kitabımız burada sona eriyor. Hepinize tekrar hayırlı geceler diliyorum.